Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Günaydın Evet bu hafta gene memleketimizin <gülüyor> Halleri Hallerini konuşacağız ee, Çevre Konusunda gene neler yaşanıyor Nerelerde neler oluyor ee, Sıcak siyasi gündemden Bunlar çok e, maalesef geri planda Kalıyor belli yayınlarda Yer bulabiliyor ama Bunları da konuşmamız gerekiyor siyaseten Ne kadar hayatımızın büyük bir bölümünü Kaplıyorsa da evet Yani Hı. seçim havasında e, Hep böyle gündelik bir takım Atışmalar e, siyasi evet. meseleler Gündeme geliyor ama Çok hayati e, meseleler var e, Ve adaylardan da Parti temsilcilerlerinden de e, bunlara dair pek bir şey duyamıyoruz. Belki fırsat da bulamıyorlar ama hı hı. E, mesela şimdi bugün yapacağımız e, gibi Ege'de neler olup bittiğini. <gülüyor> e, yani Ege'de çiftçinin durumuna dair pek çok vaat veriliyor. Evet. Ama e, korkunç bir e, çevresel yıkım var. E, en son Menderes nehrinde. Binlerce balık öldü, hı hı. bir nükleer atık gazi emirden dolayı süre gelen sorun var, işte madenleşme hikayesi var, yapılaşma hikayesi var ve bunlara dair bunlar seçimi olunca falan zaten normalde de pek gündemde değil Evet ama e, bizim gündemimizde. Bizim gündemimizde ve e, hattımızda da şimdi bir konuğumuz var. En çok da onun e, gündeminde e, aslında bu konular sürekli yazıyor, çiziyor. Evrensel Gazetesi yazarı Özer Akdemir e, telefon hattımızda. Özer günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Evet aslında e, Özer aynı zamanda e, geçen ay e, kurulmuş olan Ekoloji Birliği'nin de Eş başkanlarından biri oldu. Onu da bu vesileyle kutlamış olalım. Açık Radyo'nun başka programlarında yayınlara katıldın bu konuyla ilgili ama biz de ekonomi ekoloji olarak tekrardan bu görevde sana başarılar dileyelim. Çok teşekkürler. Eş sözcülük var mı baştanın. Eş sözcülük var. Eş var. Evet. sözcülük. Tamam. Evet. <gülüyor> Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Evet Özer e, biz ufak bir girizgah yaptık e, ama sen zaten e, Evrensel Gazetesi'ne çok da güzel bir ka yazı kalemi almışsın. E, meraklısı için tweetledik de e, elimize değen ölür diye. E, e, dinleyicilerimiz de Hı -hı. belki merak eder bak ama bize bir anlatır mısın? Yani bu e, Menderes'te e, bir kö Korkunç zaten e, bir kirlilik söz konusu. O, bu şimdi binlerce balık ölümü oldu yine. Bu, bu yeni bir şey mi? E, yeni, ne oldu? Yeni, yeni bir şey değil aslında. Sizler de takip ediyorsunuz. Zendereşki de kirlilik yılların biriktirdiği bir sorun aslında ama son e, bir ay içerisinde özellikle toplu balık katliamları gündeme geldiğinde oradaki kirlilik biraz daha görünür hale gelmiş oldu. Hemen her sene benzer balık ölümleri yaşanıyordu o bölgede. Menderes Nehri'nin kıyısında farklı türden bu tür olaylara rastlıyorduk ama bu sefer çok daha farklı oldu. Dün ben o bölgedeydim. Hmm. Menderes Nehri'nin o kenarlarında kanalların olduğu bölgelerde üreticilerle, balıkçılarla görüşme olanağımız oldu. Onların söylediği de bu yani her sene oluyordu benzer balık ölümleri ama bu sene artık balıkta Deniz'de e, nehirde balık kalmalıdır. Yani hmm. Bu derece büyük bir e, Balık e, katliamı Oldu ve o bölgede Geçimini balıkçılıkla sağlayan e, insanlar e, şu an için Tamamen e, bırakmış Durumda zaten e, yanına Gittiğimizde nehrin ve kanallarının Burada hiçbir Canlının yaşamayacağını çok e, Yakından gözünde görebiliyorsunuz Nehrin rengi bazı yerlerde koyu kahverengi, meşrubat renginde, bazı yerlerde bildiğimiz şiha çalan bir renk. 584 kilometre boyunca o bölgede Büyük Menderes binlerce yıldır can veren bir nehir göz göre göre öldürülmüş durumda. Ve o bölgede yaşayan sadece balıklar değil, o sularda yaşayan canlılar değil, çevresindeki kuşlar da çok çürü hmm. var o bölgede. Göç de, içinde gelip kalan konaklayan ki, kuşlar da var. Siminin de soyu müsti fikirdeki müteşçi altında olan e, kuşlar, tepeli pelikan benim ilk aklıma gelen. Onların da yaşamlar sözleşiyor. Şimdi o ölen balıkları bu kuşlar yiyorlar ya da denize canlıları, balıklar tonlarca var. E, onları yiyen canlılar da, diğer balıklar da, kuşlar da. Yani bu balıklar neden öldü? Hala bir açıklama yapılmadı. oyuncu bir açıklama. Hmm. Oksijensizlikten mi öldü nehirde? Ki olabilir. Gerçekten de Nehirde biraz önce anlatmaya çalıştım. Kirlilikten herhangi bir oksijen emaresi yoktur. Ama zehir de olabilir. O bölgede çok farklı sanayi kuruluşları var. Deripşimden tutup başka şeyleri ve en son işte yıllardır Aydın'ın en önemli sorunlarından olan ve en önemli sorunu haline gelen belki de geotermal enerji santrallerinin e, saldırıyor. Akışkanlar da olabilir. Ya bunların e, araştırmaları, bunların incelemeleri yapılması ve açıklanması Kimse yapmıyor var. mu peki Özer? Yani bu, bu akıl alır bir şey değil çünkü. İnsanlar orada yaşıyor. E, hani canlıların kıyımına e, şahit olma ve bu yıllardır süre gelen bir şey hele böyle e, en, yani en azından bir takım büyük, göze çarpan e, böyle binlerce aynı anda ölüm, balık ölümü gibi göze çarpan hikayeler olduğunda en azından e, yerel yetkililer, e, ne bileyim üniversiteler, STK'lar falan harekete geçmesi lazım. Yani. Orada mesela bir su kirliliğine dair bir ölçüm vesaire yapılmadı mı? Hiç bunun talebi e, yok mu? Yapılıyor, yapılıyor. Yani e, özellikle geçtiğimiz yıllarda o bölgede su havza yönetimine dair bakanlığın projeleri var. Zaten büyükken derece kirlilik de yılların kirliliği ve kirliliğin çözülmesi gerektiğini şu an iş başında olan AKP iktidarı önüne koymuş durumda. Yani bundan kaçamazsınız. Görünür. Artık bir olgu bu. Buna dair çeşitli eylem planları falan var bakanlığın. Ve kendi itirafları da var. Bu su kirli. Hatta belli bölgelerde dördüncü sınıf seviyesine düşecek kadar kirlenmiş. Yani hiçbir şekilde kullanılmaması lazım. Tarımda, başka bir alanda falan da kullanılması gerekli. Evet. Bunların ölçümleri Bunların analizleri dönem dönem Yapılıyor. Bu son balık Ölümlerinden sonra da yapıldı O bölgede üniversiteden Ya da diğer eşliği kurumlardan geldiler şey Aldılar örnekler aldılar Gerek balıklardan gerek sudan Bunlar Ne çıkarıyor ne gösteriyor Yani ne, ne denecek yani Şu an için eşliği bir açıklama yok Ama mesela o bölgede Şimdi Sorunlar da var Aydın'ın içerisinde bulunduğu bölgede işte dün yine aynı bölgede yermencik Alan ye gittik burada da 1500'e yakın zeytin ve incir ağacı kurumuş, kimi kurumuş tamamen kurumuş kimi kurumaya başlamış ve 300 dönümlük bir alandaki bütün ağaçlar kurumaya meylemiş ve bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar var. Yani biri daha önce uyarmış bunu. 2010'da yapılmış Mustafa Bolca'nın Profesör Mustafa Bolca'nın bir araştırması var. Orada çok açık koyuyor. Sıkıntı ne burada? Sıkıntı oraya 10-15 yıl önce gelen hemen e, şeyin dibine bu zeytinlik alanların dibine o, ovanın ortasına e, kondurulan jootermal enerji şampiyonları. Sıkıntı hmm. bu. Ve o bölgenin e, toprağında, suyunda e, de bitkilerinde yapılan analizlerde de 2010'da Mustafa Bolca Hoca bunu. E, tespitini yapmış e, işte buradaki geotermal enerji e, santrallerinin akışkanlarının buharının o bölgedeki toprağın suyu zehirlediğine dair bilimsel olarak e, önemli bir rapor ortaya koymuş 2010, 2015'te de e, doktor Sunay Dağ'ın o bölgede bir araştırması var o da aynı sonuçlara ulaşmış ve e, geotermal atışkanlarının yer altı yer üstü kirlettiğini raporlamışlar o sular içerisinde hangi e, zehirlerin hangi ağır metallerin olduğuna dair çok önemli veriler var. Bunlara rağmen bu uyarlara bu raporlara rağmen hiçbir önlem alınmamış. Şimdi o bölgedeki 1500 tane yaşları da yani genç olan incir ağaçları da var mı? 150 yıllık zeytin ağaçlarını gördüm ben o bölgede. Bunlar da tamamen kurul. Çok Şimdi bir taraftan evet bir taraftan evet bilim uyarıyor bilim daha ne yapabildi gitmiş araştırma yapmış, raporunu hazırlamış ve geniş artık idarecilere kalıyor e, oradaki geotermal enerji santrali eğer e, gerektiği gibi rengec yapmıyorsa e, ya da buharı dışarı saldığında gerekli sistemlerin çalıştığını önlemi almıyorsa e, oradaki zeytinlerin diğer bitkilerin ve bu akışkanı saldığı ki aydındaki jeotermal enerji santrallerinin çok büyük bir kışmı akışkanlarını gerektiği gibi gerimdirdiğine başlıyorlar. akarsulara, derelere, yani büyütmemlere suçlanıyor. Hmm. Sonuçta da bunlar o Aslında bu çok tipik bir yenilenebilir enerji türünün nasıl aslında yanlış planlandığında, nasıl işte verimli tarım arazilerinin akarsuların yanına yapıldığında nasıl zararlı olabileceğine dair çok önemli bir örnek. Bu ne zamandan beri faaliyette bu jeotermal ve herhalde özel sektöre ait bir evet, tesis evet. değil özel mi? Sektör. tabii tabii o on yıl kadar olmuştu. Yeni de değil. değil evet. Yeni, yeni değil yeni değil evet. Zaten Aydın yüz ölçümünün %70-80'i jeotermal enerji kullanımına açılmış durumda. Hmm. Onlar da yüzlerce neredeyse jeotermal kuyusu ve santrali kurulması için bir kısmı kurulmuştur. Kurulmuştur. Bir kısmı da kurulmak için çalışmaları yaptı. Ama bunu yaparken bir taraftan da bir yerin hani toplam kirlilik, toplam bu tür faaliyeti kaldırma kapasitesi diye bir şey olması lazım. Bir planlama olması lazım. Aydınlı ee, ha geçtiğimiz ay gündeme geldi. Takip etmişsinizdir. Kapşını tenceresini açamıyorsa gecenin bir vakti çürük koklu yumurta kokusundan ee, ve bölgedeki nehirler bu tür e, çığlıklar atıyorsa yüz binlerce balığın ölümüyle evet. ya da zeytin ağaçları, kadim ölmez ağaç dediğimiz zeytin ağaçları, incir ağaçları kuruyorsa ya burada bir sorun olduğu daha nasıl anlatabilirim ki doğa? Daha nasıl söyleyebilirim hı hı. ki bunların bilimsel açıklamasında zaten üniversitelerden hocalar yapmış, bilim ortaya koymuş. Bunlar da göz önündeyken hala chat gerekli değildir raporları veriyorlar. Hala yeni yeni onlarca bakın şimdi Aydın ıı, süteşine girip çevresi şey edilip bakanlığının onlarca jeotermal enerji kuyu ve e, sondajıyla ilgili chat e, süreçleri vardır. Chat gerekli değildir hı. raporları vardır. Onlarca dava var o bölgede. Sadece balıklar ve zeytinler, incirler değil, hayvanlar da ölmeye başlamış. Biraz önce bahsettiğim Geotermal Enerji Santrali'nin kıyısında hemen 20-30 metre yakınında hayvancılık yapan bir vatandaşın bize yakın hayvanı ölmüş ya da anomali doğum yapmış. Şimdi artık bu yani bu tür olaylar da görünmeye başlanıyor. Daha nasıl bir felaket zinciri yaşanmalı ki bu yetkililer? dikkate alınsa toplu insan ölümlerini bekliyorlar acaba. Eee evet, bir de şeyden de bahsetmiştin hmm. özel yazında. kanser yani Aydın'da hmm. kanser oranlarına dair hmm. de bir artış görülüyor galiba. Buna dair bir bilgin o, e, var mı? O, o konu o konu o konu zaten e, bir iki yıldır gündemde. de bunu ortaya çıkaran da Aydın Tabip Odası eski başkanı Doktor Metin Aydın kendisi Aydın'da e, devlet hastanesinde çalışırken ee, hastane rakamları, istatistikleri üzerindeki yaptığı bir çalışmanın sonucu Metin Bu, hı hı. aydındaki kanser oranlarının e, Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde olduğunu, bunun nedenlerini çevresel faktörlere bağlı olarak geliştiğini, o jeotermal enerji santralleri, madenler, diğer e, tarımsal zehirlerle birlikte bu oranların gittikçe artı, arttığını ortaya koyan, Önemli bir çalışmalara gündeme gelmişti. Şimdi bu insanın ödüllendirilmesi gerekirken, Doktor Mekin Bey'im, daha geçtiğimiz bir buçuk iki ay oldu, sürgüne gönderildi. Öyle de bir durum var. Yani incirdeki ağır metal kirliliğine dair açıklamaları nasıl yaparsınız, incirimizi satamıyoruz gibi gerekçelerle ya da kanser oranlarını nasıl açıklarsınız ya da zehirli, ee, bitkileri, zehirli meyveleri nasıl açıklarsınız gibi mesela en son Bülent Şikoca'ya benzerli evet, evet. biliyorsunuz. Bu e, iki ay önce doktor Metin Bey'de de açmışlardı ve kendisini Aydın Devlet bir Hastanesi birim hastanesine sürgün ettiler. E, o, yani o, o kanser oranları sadece bir doktorun e, kendi bulunduğu alanda e, özel gayretleriyle, çabalarıyla ortaya çıkardığı işte taşıştıkları işte bunlar. Hiçbir e, resmi kurumun bu tür ciddi istatistikleri açıkladığına dair benim bir bilgim yok. Ee, buradan Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü, Ölüm Başkanıydı o zaman, şimdi emekli oldu. Ali Osman Hocama sordum. Ali Osman Hocam, e, Karababa, e, sizde var mı bu istatistiklerdi? Kendisinin bana söylediği. Bu, şu, e, dedi ki bize de vermiyorlar o istatistikleri. Yani, durum aslında çok korkunç. Sadece Aydıncır, Türkiye'nin çok elinde de kanser olaylarındaki ve çevresel faktörlere bağlı diğer hastalıklar var. Müthiş bir artış var. Resmen e, bir bilginin e, ve çok önemli halk sağlığını e, ilgilendiren bir bilginin karartılması söz konusu diyorsun. Bu çok ciddi bir şey e, ama, ama maalesef buna dair çok az tabii e, yani üniversiteler bile bu bilgilere ulaşamıyor, ulaşamadığını söylüyor. Belki başkaları... Araştırma yapmamayı tercih ediyordu olabilir. Evet. Üniversitelerin durumu da malum, e, YÖK var vesaire var ve bir takım araştırmaların nasıl engellendiğini e, ortaya çıkmasını istenmediğini işte tam da Bülent Şık örneğinden, evet. e, Onur Hamza örneğinden e, evet. Hamzaoğlu, Hamzaoğlu <gülüyor> evet. örneğinden e, bildiğimiz gibi ama hani e, bunu daha fazla gündeme getirmek için ne yapmak lazım diye e, insan. E, Çaresizlik, Çaresizlik içinde, içinde düşünüyor ama evet yani bu, burası aslında benim bu, bütün bu e, Özer'in anlattıklarından ve aktardıklarından anladığımız nasıl e, Karadeniz'de bir dönem furya halinde HES'ler yapıldı ve şu anda Karadeniz'in o e, eşsiz e, coğrafyası bir HES çöplüğüne e, çevrildi. Şimdi Ege'de de e, Aydın e, ili başta olmak üzere bir jeotermal çöplüğüne çevrilmek üzere değil mi? Yani aynen, aynen. E, bu tesislerin de eninde sonunda bir ömrü var ve e, e, doğayı epeyce bir tahrip ederek e, yapıyor. Yani bu A je, jeotermalleri tabii ki yenilenebilir enerji sınıfında görüyoruz ama yani doğayı bu kadar tahrip edecek bir enerjiye de e, sonuçta savunamaz. Evet, Evet yani savunulması, e, olumlu e, karşılanması söz konusu değil. İşte bu, konu, bu konunun uzmanlığı olan e, arkadaşlarımız diyorlar ki bu enerji santralleri aslında kendi kay, yani ülkenin kaynağını tüketiyorlar Bir e, Kendi e, aşında bindikleri dalı da kesiyorlar. Çünkü e, diğerin bin metreden, üç bin metreden aldıkları akışkanı tekrar o yatağa başlamışsanız orası belli bir süre sonra tükenir ve oradan Elbette. belli bir <gülüyor> yerde bunu yapmıyorlar. Hani maliyet artar diye e, akışkanı alıyorlar e, işte enerjiyi elde edip e, savuyorlar olaya Menderes'e, akarsulara e, çevre, çevreyi, balıkları diğer canlı yaşamını e, hiç düşünen eden yok. E, bu aslında şunu da gösteriyor temiz yenilebilir enerji dediğimiz olgunun aslında sistemin içerisinde e, nasıl kirletilebildiğin yani kapitalizmin e, en temiz dediğimiz e, bir enerji türünü bile, böyle tarif edilen enerji türünü bile nasıl kirlettiğini ortaya koyan bir şey. Çünkü toplum yararına yapılan bir şey değil, oradaki faaliyet değil. Tamam. Tamamen şirketlerin karı üzerinden döndürülen bir sistem var. Şirket ne kadar kar edebilirse o kadar etsin. Bunun karşılığında doğanın, o bölgede yaşayan diğer canlıların hakkını koruması gereken resmi kurumlar da bu şirketlerde, daha çok kollar, kollarsa, kendi halkından büyük, o böyle bir yaşayan canlıları halka değil, şirketleri kollarsa böyle e, durumlar ortaya çıkabiliyor maalesef. Yani evet. yenilebilir enerji de e, aslında bu kadar yani ters de bir etki yaratıyor. Çünkü e, bir, bir takım e, kötü, e, çok çevreye zarar veren enerji türlerine karşı yenilebilir enerjiyi savunurken birdenbire böyle örnekler de çıkınca e, o zaman ne olacak e, diyor insanlar ya, yani bu rüzgar, o kadar rüzgar, örnekler, yıpratıcı e, yıkıcı bir ör rekslerin örnek rekslerin ki yani reşlerin yenilenebilir enerji yenilenebilir rüzgar güneş bize yeter sloganının artık bu bölgede İzmir Ege bölgesinde hiç kimse atmıyor niye çünkü rüzgar enerji santrallerinin doğaya çevreye o bölgede yaşayan insanlara nasıl zarar verdiğini özellikle kara burunlar ve bu Ege bölgesinde yaşayan birçok insan görmüş durumda evet. şimdi o yüzden kimse bunu savunmuyor aynı şekilde biyotermal enerji santrallerinin de yürüye verdiği, canlara verdiği, doğaya verdiği zararlar konusunda yüzlerce, binlerce örnek yaşanmaya başladığı için kimse bu tür enerji şeylerini de çalmıyor. Aslında özü sistemde Bu enerjiyi niye üretiyorsunuz, ne için üretiyorsunuz, Hı -hı. nerede kullanıyorsunuz? Bunun sorgulanması gerekiyor. Ve nasıl Onlar kullanıyorsunuz farklı, değil tabii, mi? Kullanıyorsunuz? Yani denetim yoksa yani. usulüne uygun yapılmıyorsa hiçbir anlamı yok. Aynen. Yani en temiz dediğiniz beyaz bir şey bile bu sistemin el, elinde bir anlamda kapkara bir e, tür haline geliyor Yani kapitalizm hiçbir, şey, hiçbir şeyi temiz bırakmıyor. Maalesef e, durum e, özetle bu. Evet. Bir de tabii aslında e, yani biz de e, programımızda sıklıkla bu konuya yer vermeye gayret gösteriyoruz. Çet süreçleri. ya yani Çet süreçleri elbette e, evet. belli bir alandaki doğal, kültürel, tarihi varlıklara etkinin en az... Nasıl? olabileceğini ortaya koyan raporlardır. Aslında ama bizde tabi bu gitgide sanayinin iş dünyasının ayak bağı olarak görüldüğü evet. için chat süreçleri ya oldu bittiye getiriliyor ya da chat gerekli değildir kararları alınıyor. Kaldı ki biz bunları koca koca mega projelerde görüyoruz. Yani çet süreçlerinin nasıl yani nasıl tanımlayacağımı da bilmiyorum. Böyle aymaz bir şekilde oldu. sürdürüldüğünü. Hı. Şimdi burada olarak görünüyordu ama şimdi formalite, o formaliteyi de atlayıp çevresel etkilerini hiç değinmeden o bölgede girin istediğinizi yapın al karlarınıza kar katın gerisini düşünmeyin gibi tam anlamıyla böyle tuhaf bir şey var yani durumdan. usulüne uygun bir şekilde bu çet süreçleri yapılmış olsaydı belki aydının bugün altını üstüne getiren bu jeotermal tesislerinin çok çok büyük bir bölümü yapılmayacaktı. Aydın gibi binlerce yıldır dağından yağ, ovasından balakan bir kentte jeotermal enerji santrallerinin elektrik üretiminin bir kere baştan Aydın gibi bir yerde ne hangi kaynaktan olursa olsun tarım turizm bölgesi olan bir alanda izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şahsız oluyor. çünkü o bölge tarım alan. Başka üretebilir üretebilirsiniz elektriği falan ama Özellikle tarlaların ortaşında, birinci sınıf tarım araçlarının ortasında menmer eşkel taşında böyle bir faaliyet yapılır mı? E, yapılırsa da hani şey nedir, bunun ölçüsü nedir, miktarı nedir, hı hı. E, bunun bir o, o, olmalı mı? Bu, bu planlama hiç yok. Dediğim gibi %70'i geotermal enerji e, santrallerinin kullanımına açılmış ve Hiçbir şey gözetilmeden gidip bir sitaların ortasını da yapabiliyorsunuz. Gidip Milli Park'ın ortasını da yapabiliyorsunuz. Ya da birincisi tarım arazilerin zeytinliklerinin ortasını da yapabiliyorsunuz. Hiçbir yasa korumuyor. Ee, Bu şey Zeytin yasası var. Zeytin yasasının 0 kilometre dibinde zeytinli gitmiş geotermal enerji santrali yapmış. Oradaki 1500 tane ağaç kurumuş durumda. Yani yasalar da istemiyor bu ülkelerde. Evet. Ee, belki süremiz de daralıyorken şuna değinmekte de fayda var. Şimdi tabi partilerin Ege bölgesinin pek çok ilinden milletvekili adayları var. Hı hı. Cumhurbaşkanı adayları yine bölgelere gidiyor, ziyaretlerde bulunuyor. Aslında bazı liderler, e, cumhurbaşkanı adayları bu yenilenebilir enerji türüne geçileceğinden bahsediyor. Tabii günden pek oralara gelemiyor ama e, evet. bu konu Dün akşam Muharrem İnce Türkte <gülüyor> bir son hani 3 saatlik programın sonunda ama tabii gelen sorular ve e, konuşmalar evet, sebebiyle de... Bir iki cümle hani edebildi. cümle edebildi yani genelde bu mesele hep en arka e, sıralarda kanalarda. yer alıyor. Bu meseleyi gündemimizin başına politikacılar ve diğer e, bütün hani yaşayan yurttaşlar e, koymadığı sürece yaşam alanlarımızdaki e, bu kedilik e, bu şekilde gittiği sürece e, Doğa bu meseleyi kendisi koyacak kesin gündemin başına ve o zaman ve e o da felaket e, olacak tabii ki. Yani. Yani, o da felaket. Maalesef yani felaket şey yapmamak gerekiyor ama şimdi e, Doğanın verdiği işaretlerden bahsettik ya binlerce balık evet. ölümü etimliklerin incirlerin kuruması ve diğer işte insanların nefes alamaması gibi doğa aslında bunların işaretlerini veriyor ve günlerin başına bunların oturtulması gerekirken biz şimdi çok ufaklık farklı gereksiz gerekli, gereksiz şeyler tartışabiliyoruz ve e, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insanın bir adayın da konuşmasının sonunda bir cümle olarak geçebiliyor. Bu aslında memleketteki politik atmosfer, siyaset düzeyinin de ne kadar aslında doğadan işte insanların gerçek sorunlarından uzak olduğuna dair bir şey gibi geliyor. Biz ona da şükür diyeceğiz neredeyse evet. ama tabii evet. ki yetiyor anlamında söylemiyoruz. Fakat hı. senin de dediğin gibi bir takım sorunlara değinilebiliyor. Mesela çiftçinin mazot sorunu, en adayların en çok konuştuğu hı hı. ve vaatlerde bulunduğu hikayelerden biri. E sen şimdi bu kadar üreticiyle, çiftçiyle vesaireyle iç içesi yani bunların... Tek derdi mazot, <gülüyor> mu? mazot mu? Yani evet. tarım meselesinde, yani, ta yani, bu mu yani? Büyük menderesin Menderes o suyla sulanmış tarlalarda, siz mazotu istila e, para da verin, bir şeyler ama çünkü tarla ölmüştür. Topak ölmüştür. Mazotu bedava versin. Tarımda yani oradaki balıkçıya mazotu bedava versin. Adam, e, adamlar, e, insanlar bırakmış artık. Yani balık yok, balık kalmamıştı. Mazot değil onun derdi. Orada ürünü ekebileceği e, temiz bir toprak. Temiz bir su, temiz bir hava, temiz bir yaşam alanı istiyor insanlar. Sonra mazotu, diğer yan şeyleri dert edilme durumundalar. Çünkü yaşam alanları elinden gidiyor. Evet. Bunlar, bunu görmeleri lazım ve buna göre bir önleme politika e, geliştirilmesi gerekiyor. Ama evet. işte böyle popülist söylemler e, maalesef önde geliyor. İşte Kanal İstanbul, diğer çizgün projeleri iş gibiliyoruz zaten. Evet. E, o, onlar yani bambaşka bir ucube, gerçekten evet. ucube. Doğru. Evet Özer çok teşekkür ediyoruz Verdiğin teşekkür bilgiler ederim. için Bu konuları da gündemde tutmaya devam ediyorsun Biz de programımızda el verdiğince Vaktimiz yettiğince Gündeme getirmeye çalışıyoruz Bu konuları Evet bu hafta programımızın ederim, de. Biz de tekrar teşekkür ederiz Programımızın bu haftaki konu Evrensel gazetesi yazarı Özer Akdemir'de Aydın'daki çevre felaketlerini Konuştuk Aydın e, özelinde tabii konuştuk ama bu çevre felaketleri bütün e, ülkenin her yanına sarmış vaziyette olduğu için bir takım e, işte özel örneklerin üzerinden gitmek de iyi oluyor tabii. E, elimizden evet. geldiğince de bunları gündeme getirmeye Eminim, devam edeceğiz. Ediyoruz. Evet evet bu haftada programımızı kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.